Merhaba değerli Açık Radyo dinleyicileri, benden Zutkulu Er ve yeni bir Yeşilçam Arkevisi programında yeniden sizlerle birlikteyiz. Ee, sizler de sesimi biraz duyuyorsunuzdur. Ee, maalesef bu her sene e, pek çoğumuzun yaşadığı gibi yine Ekim ayında e, grivel enfeksiyona e, birazcık e, kurban gitti diyebilirim sesim. Onun için hepinizden şimdiden özür diliyorum. Ee, ancak programı tabii programda tabii ki sizlerle birlikteyim. Ee, bugünkü programımız e, yeni yayın döneminin bitmesiyle birlikte biraz e, böyle bir bir yayın dönemi boyunca neler yaptık e, programı olacak. E, ben de biraz toparlamanın böyle ara programlar yapmanın e, çok değerli olduğunu düşünüyorum çünkü hem yaptıklarımızı bir gözden geçirmiş oluyoruz hem de ilerleyen programlarda e, neler yapabileceğimiz üzerine de e, güzel bir e, beyin cinayeti oluyor diye düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi daha önce programımızda yer verdiğimiz e, Merhaba İstanbul şiirinin okunduğu ancak altyapısının yapılmış olduğu müziklerden bir tanesiydim. Şarkıya ben geçtiğimiz 2-3 e, ay boyunca e, Yeşilçam repliklerinin kullanıldığı müziklere de yer veriyordum. Ve e, bu programda e, internet üzerinde e, SoundCloud'da karşılaştım e, bir, bir şarkıyı da Paylaştım Çünkü e, bildiğiniz gibi maalesef bu tip e, üretimler çok fazla işte CD formatında, plak formatında ya da hatta kaset formatında da maalesef ulaşmıyor ve internet üzerinde kaynaklardan erişmemiz gerekiyor. E, Aran'ın yapmış olduğu bir altyapı üzerine... Sadri Alışık'ın seslendirdiği Merhaba İstanbul şiiri vardı. Ee, sanırım e, programda çaldığım şarkılar içerisinde en fazla e, soru sorular so e, şarkılardan bir tanesi oldu. Ancak e, dediğim gibi internet üzerinde olduğu için şarkı ve e, genellikle e, vakti zamanındaki e, tabiriyle e, yatak odası müzisyenlere Bedroom müzisyen olarak nitelendiğimiz e, pek çok arkadaşın ortaya koyduğu eserler oldukları için tabi e, çok fazla bilgi edinmek mümkün değil ee, ancak bir daha şarkıya bir daha yer vermek istedim ben hem de e, sadalışı da hatırlamış oluruz muazzam bir e, şiir zaten merhaba İstanbul hani bugün e, baktığımız zaman İstanbul şehrine e, artık pek çok şey e, şehirde anılarda yaşanacak hale gelmiş durumda. E, pek çok e, tarihi eser yıkılmış durumda. Zaten birazdan dinleyeceğimiz Sadır Alış'ın da e, o şiirinde bahsettiği İstanbul bence artık 2017'de e, yok. E, Sadır Alış'ın güzel sesinden bu nostaljiyi dinleyelim dedim ben. E, merhaba İstanbul daha doğrusu neredesin İstanbul? Sadır Alışık ve İnan Aranın e, altyapılarıyla dinliyoruz. Bu benim dünyaya ilk gelişim Yıkarak saltanatını koca Fatih'in Kundakla kefen arasında bir gün İstanbul İstanbul değişim Merhaba Kız Kulesi Merhaba Eyüp Sultan Kanlıca Şehremini merhaba Bir İstanbul esiyor eski çocukluğumda Tekşi bozulu navut kaldırımlarıyla hala. hala Yuşadan mı okuyordu esam Kırkı işe Umçularımız kaptanlar, altı taşlı ikindilerden kalan hala o beyaz gerginlerdi. Bir tarihi görmüşler Karaca Ahmet'in de uçukların. Kemercan terliklerinde unutulan çarşaflı kadınlar. Sanki düğün umumi yemeklisi baykınlar. Bak hala bir sonbahar acı ve cuma selamlıklarından beri saraylılar. Merhaba beyler Merhaba Sultan Selim, merhaba iki gözüm İstanbul. merhaba Aşı boyası sokaklarında ne mevsimler eskimiş Sakalsız saçlar kestirdiğim ince boncuklu berber dükkanları. Kapalı çarşı bakırcılar, lacivert mayıslarda kömrü atları Ve doğal içinde şirketen aynı duman Neredesin o İstanbul, neredesin? Hani çiftlik seslerinde, mehdafları dinlediğim medya gecelerin reylak Büyük babamın bitmeyen, duvay-i milliye hikayeleri Hani tahta tekerlekli süslü arabalarım, Hani bayram yerlerinde unutulan Asile <gülüyor> Yine bir başka İstanbul'dur Kırılır, gıyılır Bütün beyaz başörtülerin lavanda çiçekli öğleden sonralarında ıslanır Açılır kapanır iskemlelerinde uzun çarşının İstanbul'u çekenler zindel. Sultan'ın yegâdan bir hürre elmesi resi sesi kadar kaç şarkıları söylerdi. Ani bakurların da söylenmesiymişler. Hey yavrum hey, burun başı da yanındır. İstanbul'u çekenler zindel. Hey. Kaç bayram mendili geçmiş elimden. Bütün tutkularımı koyunma alıp yordum İstanbul. U. Rüyalarımda hala o günahlar Merhaba sultanım, yere batan, Merhaba, merhaba. İzcimiz İstanbul'u ters Merhaba, ben. Neredesin? İstanbul isimli bir çalışmaydı. İnan aradın altyapıları birlikte e, Sadri Alış'ın seslendirdiği Merhaba İstanbul şiiri. E, bu tip çalışmalar benim çok hoşuma gidiyor. Genellikle daha çok elektronik e, hip hop altyapılar kullanılıyor. Ancak bu birazcık daha farklı olduğu için yer vermiştim. E, sizlerin de ilgisine çok teşekkür ederim. Umarım e, bu şarkı yapan arkadaşımız da e, bizleri dinlemiştir. Ee, onu yer vermiş olduk. Ben de teşekkür ediyorum. Tabii bu şarkı çok önemli bence. Zaten isminin neredesin İstanbul'u olması da e, çok değerli. Çünkü bugün İstanbul şehrine baktığımız zaman artık e, hafızamızın ortadan kalkmaya başladığını, 10 yıl öncesinin bile aynı olmadığı bir şehir haline geldiğimiz için tabii hepimiz içi biraz burkuluyor. Da bu süreçte Yeşilçam filmlerinin çok fazla ilgi duymasının sebeplerinden bir tanesinin de Özellikle başta İstanbul olmak üzere, yani geçmişle ilgili birer belgeleri de dönüşmüş olmalarının olduğunu düşünüyorum ben. Programa çağırdığım pek çok konukla da zaten görüşürken hepimiz şu noktada birleşiyoruz. Hani bugün İstanbul adına bir belgesel yapılması gerekiyorsa sanırım özellikle Yeşilçam dönemisi filmlerden çok fazla görsel kullanılabilir. Tabii bu Türkiye geneli için çok e, söylemeyeceğimiz bir şey. Birkaç şehir dışında e, filmlerde e, fon olarak e, İstanbul kullanılmış. E, özellikle bazı yalılar, e, bazı mekanlar e, Yeşilçam filmleriyle özleşmişler. Bu nedenle e, bu filmlerin artık birer belgesel niteliğinde olduğunu da düşünüyorum ben. Hele e, Sadri Alış'ın yer aldığı filmlerin hepsinden parçalar keserek birer belgesel oluşturabilmek bile mümkün sanırım. Mesela 70'ler üzerine 60'lı yıllar üzerine e, nasıl bir İstanbul var dediğimiz zaman e, bugün sokağa çıktığımız zaman artık gösterebilelim imkanımız çok fazla yok. E, pek çok arkadaş var. Onlar e, mekanlarla ilgili araştırmalar yapıyorlar. Ben de elinden geldiği zaman bazen gidiyorum birkaç köşkü e, görüntüleme çalışıyorum ama bunlardan ayakta kalmış olan çok az eser var. E, Tabi doğal bir plato olduğu için İstanbul. E, mesela Süreyya plajını düşünürsek e, orada Süreyya plajı bir plaj. Bugün yaklaşık olarak e, birkaç kilometre içeri girmiş bir nokta. Ancak e, yine filmlerde görüyoruz e, Süreyya plajında insanların denize girebildiğini. İçimizi Burkan da bir nokta. Hani nostalji deniyor ancak Birazcık da ben tarih bilincinin de bu Yeşilçam filmleri içerisinde yaşadığını e, düşünüyorum. Biraz, i̇lgi de belki biraz e, son dönemde biraz artan bir ilgi var. Birazcık da bundan dolayıdır. Bazı arkadaşlar bana biz Yeşilçam filmleri izlediğimiz zaman kendimizi iyi hissediyoruz diyorlar. Ben hani bu son dönemde artık e, birazcık daha e, sertçe yaşanan bir değişimden kaçış olarak da görüyorum. Çünkü kaç, kaçılıyor ve karşınıza çıkan e, daha önce olan... ...bunun da bir etkisi vardır diye düşünüyorum ben. Tabii İstanbul üzerine konuşacak çok konu var. İstanbul üzerine sadece değil İstanbul üzerine. Tabii Yeşilçam filmleri İstanbul ilişkisi arasında konuşacak çok şey var. Bu konulara da zaman zaman girmeye devam edeceğiz. Şimdi aslında minikle bir burada güncelleme yapmak istiyorum ben. Yeni yayın döneminde Yeşilçam Arkeosu programı devam edecek. Ancak artık programımız 15 günde bir yayınlanacak. Ve bu 15 günde bir yayınlandığı için ben program sırasında yaptığım görüşmelerin, uzun görüşmelerin yer vermeyeceğim. Artık daha tematik bir şekilde yer alacağız. Yani bu görüşmelere yer vermeyeceğim, şu şekilde yer vermeyeceğim. Mesela geçtiğimiz hafta değerli sinema araştırmacısı Alican Sekmeç ile yaptığımız görüşmeyi ben 3 programda size vermiştim. Artık 15 günde bir program yayınlanacağı için ben e, değişik tematik konuları ele alarak e, bu yaptığım görüşmeleri de burada kullanarak e, vermeyi tercih edeceğim. E, yani bu sebeple genellikle bir iki bölüme hatta üç bölüme ayrılmış e, Yeşilçam Arkeosu bölümleri değil de spesifik bir konuya e, yönelmiş bir Yeşilçam Arkeosu programı dinleyeceğiz bundan sonra. Ve e, konularımızı hani o programın başında başlayıp e, sonunda da Bitirmiş olacağız. Bunun e, bir şekilde yaptığım bazı görüşmelerinde farklı şekilde kullanılmasına da yarayacağını düşünüyorum ben. Günümüz salı günü 15.30'da ancak 15 günde bir e, Yeşilçam arkeolojisini dinleyeceksiniz. Şimdi birazcık daha e, müzik dinleyelim diyorum ben. E, bu sene daha bu yayın döneminde e, karşılaştığım en e, üzücü anlardan bir tanesi Fikret Hakan'ın e, ölüm haberi olmuştu. Çünkü e, programın yayına... Hazırlarken e, bu haberi duyduktan sonra ben e, hemen elimdeki e, ses kayıtlarıyla birlikte e, Fikret Hakan'ı almak üzerine bir program e, hazırladım. E, sanırım en hızlı e, yaptığım ve derlediğim programlardan bir tanesi oldu. Öte yandan sizlerden gelen tepkilerin en fazla olduğu program oldu diyebilirim. Çalan müzikler çok değerliydi. Fikret Hakan'ın sesini dinlemek çok güzeldi. Ben bu yayın döneminin son programında tekrardan o gün çaldığım Fikret Hakan'ın sesinden Löperdi şarkısını dinliyoruz ve Yeşil Markası programına devam ediyoruz. Bakaram karalar, lo kimse bilen kimler ağlar? Niye ben ölmüş miyim lo yarim karalar balar? Niye ben ölmüş miyim lo yarim karalar balar? Ne verdi, ne verdi, yüzünü yüzüme Devriyeler sardı da biz neydi kadınım? Ne verdi, ne verdi. Gür gür yüzüme perde devriyeler sardı da bizi her kaderim böyle Deli Bakmut kimliğim lohaniya da benim güvendim Delim Ahmut kimliğim yok benim tüvendiğim Yarım el hem tutmaz gayrı, devriyeler deneyecekti Yarım el hem tutmaz gayrı, devriyeler deneyecekti Yem olacak kurda kuca çulsuz garip bedeni Leverde leverde zülfünüzü yüzüm Ekelim kan da ayak senin ellerin nerede zerlerde löverde zülfün yüzünü belde ekelim kan da ayak senin ellerin nerede Nefesim gelendir o, insaf senin Son nefesim gelende o, insaf senin neredende? Kaba haz sen dedin yoksa bu veren de. Kaba haz sen dedin yoksa bu gönül veren de. Neferde neferde. ...i kanda yârim senin ellerin nerde? Nöperde, nöperde! Sürfün yüzü möperde! Eki elimi kandaya, senin ellerin nerde? Eki kanda yârim senin ellerin nerde? Eki elimi kandaya, senin ellerin nerde? Bekleyelim canım ben Löperde ve Fikret Hakan Fikret Hakan'da bu şekilde yeniden anmış olduk Yaşasam Akustik programında. Ve böyle bu şekilde de aslında programımızın artık sonuna gelmiş olduk. Ee, sizlere bir parça daha çalacağım ve böylelikle e, bu yeni bu yayın dönemine de e, veda etmiş olacağız. Biraz önce sizlere açıkladığım gibi yeni yayın döneminde Yeşilçam Arka programımız 15 günde bir yayınlanacak. Ve daha spesifik, daha tematik bir Yeşilçam Arka Öztü sizleri bekliyor. Bazı minik değişikliklerimiz olacak. Bunları da şimdiden sizlere müjdeleyelim diyorum ben. Programımızın kapanış şarkısı ise dolaylı olarak bir Yeşilçam şarkısı aslında. Daha doğrusu Yeşilçam'la bu şarkıyı ilişkilendirmemizin sebebi yeni çıkmış olan 45'liğin kapağında bulunan sanatçımız. Young Shea piyasaya sürdüğü vintage rekorsdan çıkan bu 45'liğin kapağında müjdar var. Değerli vokalisti, grubun değerli vokalisti Archie uzun süreden biridir. Kapaklarında bir müjdar görseli kullanmak istediklerini ve gerçekten müjdara hayran olduğundan bahsediyordu bana. Hatta kendisiyle bazı fikir alışverişlerimiz doldu kapak üzerine. Ancak e, çok güzel bir fotoğraf seçmişti. Ve, ve bu, bu fotoğrafın e, kime ait olduğu konusunda minik bir araştırma da yaptı. E, müjdara ulaşmışlar. E, Müjder'dan da izin istemişler kapakla ilgili. Müjder'da e, bu e, fotoğrafın sahibiyle yani onu çeken e, fotoğrafçıyla görüşmeleri gerektiğini söylemiş. Ve kendisi de izin vermiş. Ve bu şekilde Vintage Records'dan piyasaya çıkan 45'lik kapağına Umjularım bu çok güzel fotoğrafı basıldı. Evet şarkının ismi Honey Babe. 45'liğin A yüzünde yer alıyor. 45'liğin B yüzünde yer alan ise It Can't Stay şarkısı. Ben size 45'likte A yüzünde yer alan Honey Babe şarkısını sunacağım şimdi. Onu dinleyeceğiz, şarkı dinleyeceğiz. 45'liği bulmak isterseniz de Kadıköy'de Vintage Records'tan bulabilirsiniz. Kadıköy'de o Barlar Özellik sokağı denen bölgede yer alan vintage reko'stan bu 45'te elde edebilirsiniz. Ee, özellikle yeşilçam üzerine bu tip e, imgelere de ilgi duyan insanlar için de bir koleksiyon değeri taşıyor olabileceğini düşündüm ben. E, hepinize e, Yeşilçam Arkeolojisi programından ben de zutkular. Er. Hoşça kalın diliyorum ben. E, 15 gün sonra yine e, salı günü 15.30'da Yeşilçam Arkeolojisi'nde buluşmak üzere hoşça kalın. I wanted to sing, honey babe, I wanted to sing, but the devil he done made, paws of my fingers, wrap my throat around It's funny to me How those keys, they go in the door mats And those ballads, they go in the ballot boxes And sometimes under the callus Since the guitar strings. You're not laughing casting Could they call that same devil whistling.